Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Daha önceleri şirk üzere ameller işliyordum, işlemiştim. Tövbe ettim, geçmiş namazlarımı e, kaza etmem gerekir mi? Kıymetli kardeşim, Rabbimiz tövbe eden kullarının günahlarını affedeceğini buyurmaktadır, müjdelemektedir. O halde geçen geçmiştir bir daha yapmamak üzere, sütün memeye dönmemesi gibi, yani sağlan sütün tekrar memeye geri dönmemesi gibi tövbe etmeli ve bir daha namazı asla terk etmemelidir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, yıllarca günah işleyip de kendisine gelen, tövbe etmek üzere gelen kişi için geçmiş günahlarının kaza etmesi gerektiği hakkında hiçbir emri bulunmamaktadır. Bu konuda bize rivayetler ulaşmamıştır. Namazın kazası ancak istemeden uyuyakalmak, bayılmak, unutmak ve geçici olarak aklını kaybetmek durumunda olabilir. Bunun dışında gaflet ile namazların yıllarca terk edilmiş olması sonucunda tövbe eden kişi Kişinin e, namazlarının kaza etmesi gerektiği hakkında hiçbir delil bulunmamaktadır. O halde geçen geçmiştir. Allah'tan mağfiret talep etmeli ve bir daha asla terk etmemek üzere namazlara dört elle sarılmalıdır. Allah geçen günahlar eğer hakkıyla tövbe edersek, e, samimi olarak tövbe edersek, geçmişteki işlediğimiz günahları affeder, ve bizi iyi bir yere yerleştirir. Yeter ki tövbeden sonra ki e, durumumuz gerçekten samimi olsun. Velhamdülillahi Rabbul Alemin.